o inzivayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin neyle doldurduğunu bilmiyoruz. Yani tefekkür ettiğini söylüyor kaynaklarımız bize ama Peygamber Efendimiz o dönemle ilgili bir açıklaması yok. Sonunda işte gelelim asıl mevzumuza. Bugün konumuz inziva değil ama inzivanın da çok kıymetli olduğunu, bizi geliştiren bir yönü olduğunu bilelim. Ben her gün beş vakit namazın kısa zamanlarla akıp giden hayata verilen molalar ve bizim Rabbimizle baş başa geçirdiğimiz inziva anları olduğunu düşünüyorum. Ee, öyle de bakabilirsiniz yani namaza. Ee, sonunda Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam geldi. Alak Suresinin ilk beş ayetini getirdi. Meşhur rivayeti biliyorsunuz. Ee, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'dan böyle büyük bir sevinç içinde Yaşasın, sonunda peygamber oldum. Beklenen peygamber benmişim. Allah'ım ne kadar sana şükretsem azdır diyerek büyük bir sevinç içinde Hazreti Hatice'ye müjde vermek üzere Hira'dan indi. Böyle mi arkadaşlar? Böyle olmadığını biliyorsunuz. Büyük bir dehşete kapıldı peygamberimiz. İşte raviler çeşitli şekillerde açıklıyorlar bunu. Aklımı mı yitiriyorum, bir halüsinasyon mu gördüm? Ee, işte e, dediğini, böyle düşündüğünü söylüyorlar. Ee, Allahu Alem, yani e, çünkü kendisinden bu konuda bir açıklama ben bilmiyorum, vardır belki kaynaklarda bilebildiğim kadarıyla efendim peygamber efendimiz bir de bu yükün ağırlığı karşısında dehşete kapılmış olabilir. Ama o aklımı mı yitiriyorum. Hani ben e, sağlığımı mı kaybediyorum endişesini nereden anlıyoruz? Hazreti Hatice'nin Peygamber Efendimiz'e yaptığı açıklamadan anlıyoruz. Yani sen şöyle şöyle birisin, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz diye Peygamber Efendimiz'in ahlakını övüyor. Hayırseverliğini, iyilikseverliğini övüyor Hazreti Hatice. Bir yazarımızın söylediği üzere çok güzel bir tespit. Diyor ki bir insanın ahlakını en çok onunla birlikte yaşayanlar bilir. Bir insanın iyiliğine şehadet vardır böyle bazı insanlar. Elin iyisi, evin delisi derler. Mesela bütün dışarıdakiler der ki, ay hacı amca ne kadar şeker bir adam derler. Ama sen bir de evdekilere sor yani. E, hepsini böyle mum gibi <gülüyor> ayağa dikiyordur. Ya da ne bileyim, kan kusturuyordur. E, ev halkının içindekiler de, bir insanın merhametine, nezaketine, ahlakına, iyilikseverliğine, işte, e, hak yeme işine e, şahitlik ediyorlarsa bu en kıymetli şahitliktir. Hz. Hatice böyle bir şahitlikle Peygamber Efendimiz'i rahatlatıyor, varakaya götürüyor. Biliyorsunuz o süreci yani çok hani e, her kaynakta bunlar anlatılır. Şimdi Peygamber Efendimiz kabullendi. Yani anladı ki beklenen son peygamber kendisi. Peygamberlik arkadaşlar e, kesbi değildir, vehbidir. Burası kıymetli. Ne demek? Yani pe çalışarak peygamber olunmaz. Yani ben çok ibadet edeyim, işte aman çok ahlakım düzgün olsun da peygamber olayım ben. Hani beklenen peygamber ben olayım. E, çok ibadetle, çok inzivayla, işte çok hazırlanarak kendimi hazır böyle yapan insanlar vardı. E, o dönemde muvahit insanlar böyle beklenen son peygamber olmayı hayal ediyorlardı. Ama onlar olmadılar. Hatta bunlardan bazıları peygamber Efendimiz'e sırf bu yüzden iman etmediler. Peygamberlik vehbidir. Yani Allah seçer. Kimi mesaj göndereceğini, kimi görevlendireceğini Cenab-ı Hak seçer. Peygamber Efendimiz hiç beklemediği bir şekilde bir peygamberlikle görevlendirildi. Dediğim gibi az önce ilk inen ayet, yani Cebrail'in ilk gelişinde Alak Suresinin ilk beş ayeti nazil oldu. Ondan sonra Pey belli aralıklarla vahiy devam etti. Şimdi Peygamber Efendimiz peygamberliğe kendisi hazırlanmadığı için, yani böyle bir şey hiçbir peygamber için söz konusu olmadığı için ve bir de, Burada haddimi aşmıyorumdur umarım. Ama bunu birkaç kaynaktan işte konunun ehli hocalarımızla da müzakere ederek vardığım bir kanaattir. Umarım efendimize bir e, haksızlık, e, bir saygısızlık yapmıyorumdur. Peygamber efendimizin peygamberlikten önceki hayatına baktığımızda arkadaşlar çok sakin, e, bugünkü anlamda demiyorum, bir kusur anlamında demiyorum, ama içe dönük bir hayatı olduğunu, bir karakteri olduğunu görüyoruz. Yani peygamberimiz böyle e, toplumun her yerinde, her an, her yerde işte bir e, toplumsal mesele olduğu zaman çıkıyor, konuşmalar yapıyor, insanları yönetmeye çalışıyor. Böyle bir hayatı hiç olmamış arkadaşlar. Peygamberlikten önceki hayatına bakın. Dediğim gibi çok ahlaklı, mükemmel bir ahlakı var ama çok sakin çok e, içe dönük böyle liderlik davranışları göstermiyor. Darunet ve de o siyasi tartışmalara çok katılmıyor. E, çok böyle e, o tartışmaların göbeğinde, merkezinde toplumu yönlendiren e, konumda değil peygamberimiz. Ve arkadaşlar peygamber olarak görevlendirildikten sonra e, nasıl yapacak şimdi? Nasıl anlatacak? Nasıl insanları davet edecek? Nasıl bir yol yordam izleyecek? Arkadaşlar bundan dolayı büyük endişeye kapılıyor Peygamber Efendimiz. Yani şöyle düşünün, mesela bugün için çok medyatik, işte böyle her yerde çıkıp konuşan, irticalen konuşabilen, kitleleri etkileyebilen bir isim düşünün. Ona bir konuyu anlatma görevi verdiğinizde nedir ki onun için yani çocuk oyuncağı? Ama hiç böyle bir tecrübesi olmayan ancak kendi ailesi içerisinde, yakınları içerisinde ki işinde gücünde yani ticaretle uğraşıyor Peygamberimiz şey de değil böyle sosyal meseleler bir komutan değil mesela. Böyle başka toplumun başka sorunlarıyla ilgilenen işte kahinler var, tabipler var öyle insanlardan değil. Edebiyatla, şiirle o dönemde çok revaçta kitleleri etkilemek için çok kullanılan bir yöntem. Bununla da meşgul olmamış, hiç hayatında böyle çıkayım da bir hutbe söyleyeyim, işte bir şiir okuyayım, insanlar dinlesin, benden etkilensin böyle bir tecrübe de hiç görmüyoruz hayatında böyle sakin birine çok kritik bir görev veriyor veriyor Cenab-ı Hak arkadaşlar. İşte bu yüzden ilk inen surelerin ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu görevi nasıl ifa edeceği, ifa ederken nelere dikkat etmesi gerektiği e, konusunda Peygamber Efendimize rehberlik yaptığı kanaatindeyim. Başka pek çok anlamlarına ilaveten Burası anlaşıldı mı? Yani neden ilk inen sonra? Ee, şöyle düşünün, mesela bir hayal kuralım şimdi böyle pek e, istisnai bir görev. Ne olsun mesela? Diyelim ki Afrika'da bir, şu anda uyduruyorum bunu yani. Afrika'da birbiriyle savaşan iki ülke var. Geldiler bu salona, böyle baktılar. Sen, sen dediler. İki kişi seçtiler. E, o iki ülkeyi, ülkenin barış görüşmelerini yöneteceksiniz bekler arkadaşlar. Diplomasi bilmiyorsunuz. Uluslararası ilişkiler bilmiyorsunuz. Onların hatta değil mi geleneklerini, örfünü, aletlerini bilmiyorsunuz. Ben böyle e, resmi olarak diyanette çalışırken görevli olarak birkaç kere böyle yurt dışına görevli olarak gittim ki yani gene de bizim kendi milletimize, orada yaşayan Kürtlere hizmet edeceğim. Buna rağmen o bilgilendirilme eksikliğini kendi çabalarınızla gidermenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim yani. Gidiyorsunuz ama işte Avusturya'daki Türklerin oradaki sosyal meseleleri, problemleri başka, Danimarka'dakilerin başka, Almanya'dakilerin başka, her ne kadar ortak hususlar olsa da yerel farklılıklar var. Dolayısıyla ne yapılması lazım? Bir yere bir görevlendirmeyle birisini gönderdiğinizde orada ne gibi problemler var, oranın insanların dertleri neler, eğitim seviyesi neler, orada neler, sizi bekliyor, ne gibi sorular soracaklar ya da ne gibi problemlerle karşılaşacaksınız, bilgilendirilmesi lazım. İşte ben, ee, acizane, bu ilk beş surenin on olabilir, fark etmez, üç olabilir, yani beşi ben söyledim. Ee, ilk birinci sure olabilir, fark etmez. Sizin dikkatiniz ne kadarına el veriyorsa bu açıdan çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani Peygamber Efendimiz'e bir yol haritası. Neyi anlatacak? Nasıl anlatacak? İnsanlarla ilişkileri nasıl olacak? Cenab-ı Hak'la ilişkisi nasıl olacak? Bu süreçte kendisi neler bekliyor? bu karşılaştığı muamelelere nasıl bir ahlakla cevap verecek, bunların öğretildiği sureler olduğu kanaatindeyim arkadaşlar bu surelerin. Ve çok çok uzun zaman önce, tarih 60'ın bakın mesela Alak suresini çalıştığında 22 Nisan 19, şey 2019, 19, 19 diyorum, 2019'da not almışım yani bundan 6 sene önce hatta 6,5 sene önce almışım bu notları. hepsini böyle böyle bir defterim var arkadaşlar. İşte Enfa suresidir, Bakara suresidir, Nisa suresidir, bazı surelerden bölümler, bazı surelerin tamamı. Yani bu sure bana ne söylüyor? Tefsir notu değil bunlar. Tefsir notları değil. Bana ne söylüyor? Yani Peygamber Efendimiz'e ne söylemiş? Ayrı bir de bana ne söylüyor? Çünkü her birinizin günlük hayatında işte meseleleri, misyonları, sorumlulukları, kendisinden beklenen işler farklı. Dolayısıyla ben şimdi kendiminkini sizlerle paylaşacağım. Her birinizle kendiniz bu çalışmayı kendiniz için yaparsanız çok daha etkili olacağı kanaatindeyim. Sure sure yapmak zor olabilir çünkü gerçekten Kur'an sureleri arkadaşlar, birazdan söyleyeceğim mesela ilk beş sureden ben kaç tane mesaj çıkarmışım? 21 tane, 21 tane e, ortak mesaj çıkarmışım bu surelerde işlenen. Bir insanın 21 ayrı başlıkta kendini geliştirmek için bir sürece girmesi, kendini düzeltmek için bir sürece girmesi çok çok zordur, neredeyse imkansızdır. Bir insan aynı anda üç beş tane, yani on olmasın diyorlar mesela. Yedi ideal bir sayıdır. Başlıkta kendini takip edebilir, kendini geliştirebilir. Onları bıraktıktan sonra başkasına geçersiniz. Siz mesela bunu sure sure yapabilirsiniz. Hatta ayet ayet yapabilirsiniz. Yani şu ayetten böyle bir, kendim için şöyle bir mesaj çıkardım ve bu benim hayatımı çok etkileyecek, çok şeyleri değiştirecek. Ben sadece işte önümüzdeki iki ay sadece bu konuyla ilgileneceğim diyebilirsiniz kendi tekeliniz için e, ahlaki ve manevi gelişiminiz sosyal gelişiminiz için Müslümanlığınızı e, yükseltmek için level yer deniyor ya seriye atlaması için Müslümanlığınızın, dindarlığınızın, kendinize özel öyle bir Kur'an çalışması yapmanızı size hararetle Tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi e, bir de şunu söyleyeyim. Nüzül e, sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i okuyacağımız zaman e, ne yazık ki üzerinde ittifak edilmiş bir nüzül sırası yok. Yani hangi ayet ne zaman indi hele ayetler bağlamında hiç yok sure sure tespit edilmiş. Halbuki biz biliyoruz ki Alak suresinin son bölümü çok daha sonra nazil oldu. Çünkü orada namaz kılmaktan bahsediliyor. Namazı engelleyen, namaza insanların namazlarına engel olmak isteyen birilerinden bahsediliyor. Onun çok daha sonra indiği belli. Fakat bu dediğim gibi az önce hangi ayet ne zaman indi bunun tespiti tamamen imkansız. İç olması sure sure bu tespiti yapan bu var. Hazreti Osman'ın musafını ben tercih ediyorum. Efendim dolayısıyla bu o musaftaki sıraya göre yani Hazreti Osman'dan bize gelen e, nüzul sırasına göre ilk 5 sure Alak suresi, Kalem suresi, Müzzemmil, Müddessir ve Fatiha suresi olmuş oluyor. Bugün onları öyle topluca bir görmüş olacağız. Ama bana <gülüyor> yani nasıl yapacağım diye böyle bir söz verdim Beyhan Hanım'a ama bunu nasıl yapacağım diye de kara kara düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok detay var. Bilmiyorum inşallah bitirebiliriz beş sureyi. Hemen daha fazla uzatmadan başlayalım. Önemini anlatabilmişimdir inşallah bu ana kadar. Yani bir yolda gideceğimiz zaman mesela siz Hindistan'a seyahat edeceksiniz hiç bilmiyorsunuz, oradaki iklimi bilmiyorsunuz, coğrafyayı bilmiyorsunuz, efendim kültürü bilmiyorsunuz, hiçbir fikriniz yok ama bir tura yazıldınız ve seyahat edeceksiniz. Tur, acenta, yani bu seyahat düzenleyen kurum size bir broşür gönderiyor. Diyor ki, işte iklim şöyle, çok nemli diyor mesela, uyduruyorum şu anda, çok nemli. Ona göre e, terlemenizi engelleyen, yani sentetik giysilerle gitmeyin. Hava alan, işte ketendir, pamuktur, böyle giysiler alalım İşte diyor ki mesela e, hijyen çok yetersiz, e, gıdalar güvenliksiz. İşte bizim gideceğimiz bölgede şu bölgeler için yanınıza buradan... Yiyebileceğiniz paketli ürünler götürün diyor veya mesela bir dağa tırmanacaksınız diyor ki yüksek pansiyonumuz varsa şu şuşu şu. hastalıklarınız varsa bu dağa tırmanamazsınız ya da önceden önlem almalısınız diyor. Böyle düşünün e, bu sureleri arkadaşlar. Peygamber efendim yani topluma yönelik bir mesaj iletme görevi üstlenen bu öğretmen olur, işte benim gibi bir vaiz olur, bir yazar olur. Efendim, çocuklarını eğitmek isteyen, ailesini eğitmek isteyen bir anne olur, fark etmez. Yani birkaç kişi de olsa insanlara bir mesaj ulaştırma derdi olan kişiler şimdi Peygamber Efendimiz'i Cenab-ı Hak nasıl yönlendirdiyse ben de bu yönlendirmeden kendi adıma nasıl yararlanabilirim? Bunu görmeye çalışacağız hep beraber. Ee, ne yazık ki bu sureleri meal olarak hatırlayabildiğinizden emin değilim. Yani Alak suresinde neler söyleniyor? müzemilde neler işleniyor? Kehf suresinde nelerden bahsediliyor? Şu anda zihninizde bir şablon oluşabildiği kanaatinde değilim. Kelimesi kelimesine bilmeseniz bile ee, o yüzden yani bu konuda size güvenmiyorum. Meale hukufiyetinizin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Ee, yeterli olanlar varsa onlardan özür diliyorum. Ee, bu nedenle de hızlıca önce o surenin mealini okuyacağım. Sadece mealini hızlıca okuyacağım. Yani neyden bahsediliyor bu surede? Hiç olmazsa şöyle bir görmüş olalım. Tefsir değil. Hızlıca meal. Alak suresi şöyle arkadaşlar. 19 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Daha doğrusu şöyle, Yaratan Rabbinin adıyla oku. Vurguyu düzeltelim. Oku deniyor. Sonra ikra yani Bismillahirrahmanirrahim'i okalım. İnsanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. Ne alaka? Bizim okumamızla Allah'ın cömertliği bu alakaları kurmanız gerekiyor işte arkadaşlar. Bunlar arasında bir ilişki var yani. Hiçbir, çünkü Kur'an'da hiçbir kelime, hiçbir sıfat, şu konu işlenirken böyle bir sıfat geldi, bununla bunun arasında nasıl bir ilişki var? Hiçbiri tesadüfi değil. Yani mutlaka Allah'ın nezamında, Allah'ın yarattığı, sistemler, iç içe geçmiş sistemler içinde bu sıfatların, bu niteliklerin o konuyla bir alakası var. İşte o alakayı biz kaçırdığımız için sonucu da başarı, başaramıyoruz. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Yani okumak, öğrenmekle bizim yaratılışımız ve kerem, Kerim sıfatı arasında bir ilişki var. Hayır, bir ret arkadaşlar. İnsan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Türkçesi o kadar e, vurguları kaybediyor ki arkadaşlar. Kella innel insanı layatha. Hayır diyor Cenab-ı Hak. İnsan kendini yeterli gördüğü zaman azar. Azar. Yani azgınlığın tuğyanın sebebi insanın kendisini kendisine yeterli görmesidir. Bundan kibir doğuyor. Bundan ben her şeyi bilirim. Her şeyin doğrusunu bilirim. Yaklaşımı doğuyor. Oradan da hatalar ve sırat-ı uzaklaşmalar doğuyor. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Şimdi 8. ayeti okumuş oldum. 9-10 Sen namaz kıldığında Kulu bundan engelleyeni gördün mü? Yani namaz kılan bir kulu namazdan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise. Yani insanların namazlarına karışan, ibadetlerine karışan, bunu engellemeye çalışan, insanları o ibadet hayatından uzak tutmaya çalışanları, bunu yapanlar, hiç düşünmüyorlar mı yani? Ya bu ibadet hayatı, bu namaz kılan kul doğuruyor üzereyse? Ya da takvayı emrediyorsa? Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? Yani bize şöyle diyorlar ya arkadaşlar, şimdi böyle aralığa da girince şey kopuyor, surenin sürekliliği kopuyor. Bize şöyle diyorlar, tabii ki canım biz de Allah'a ve peygambere inanıyoruz. Biz de Kur'an'a, peygambere biz de inanıyoruz. Ama sen işte şimdi burada yani e, burada düğün ortamında yani niye namaz kılmak istiyorsun? Çoğu yapıyorsun diyor mesela. Yani namazı e, bir kusur, bir eksiklik, namaz kılmayı istemek bir e, hata, bir sosyal hata gibi gösteriliyor. Ama kendisi de buna inandığını söylüyor bir taraftan. Ne diyor Cenab-ı Hak? Engelleyen, insanları namaz kılmaktan engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmiştir. O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse, insanları ibadetten, alıkoymaktan vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, şu anın ön kısmındaki saçlara deniyor arkadaşlar. Perçelinden o yalancı günahkar perçelinden yakalarız. Haydi taraftarlarını çağırsın. Diyorlarmış ki bizim taraftarımız çok. Peygamberimiz, biz güçlüyüz. Bizim sosyal e, kabulümüz sizden daha fazla. Taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız diyor Cenab-ı Hak. Ama yani ahirete mi kaldı iş? değil mi? Ee, burada çok tartışmalar çıkabilir veya merak ettiğimiz, sormak istediğimiz yerler olabilir ama dediğim gibi detaylara takılmıyoruz. Hayır, sakın sen ona uyma, secde et ve Rabbine yakınlaş, yaklaş. Secde ayetinin mehalini okudum. Meali de okunsa secde farz olur arkadaşlar. Meali de okunsa hepinizin secde etmesi lazım. Şimdi ben bu sureden arkadaşlar altı tane madde çıkarmışım kendime, kendime kişisel ödevler çıkarmışım. Sizler farklı ödevler de çıkarabilirsiniz, özellikle insan ilişkilerine dair. Yani toplumda böyle çok etkili, sözü dinlenen, prestijli, çevresi geniş kafirler vardır, imansızlar vardır bunların etkisinde kalmam diyor peygamberimize bu sureyi. Bunlar senin namazından alıkoymaya çalışır. Namazı değersiz, önemsiz göstermeye çalışır. Unutma bunlar Allah'ı ve peygamberi inkar edenlerdir. Biz onları yakalayacağız o alınlarından. Zebanilere vereceğiz onları. Sen secdeleri çoğaltarak Allah'a yaklaşmaya devam et Diyor. Ee, şimdi ben Arkadaşlar dediğim gibi kendim için şu sonuçları çıkarmışım. Bir, her gün az da olsa oku demişim kendime. Çünkü oku emriyle başlıyor. Not almak suretiyle de olsa yaz. Çünkü hem okumaya hem de ee, kaleme vurgu olduğu için ayetler bunu yapanınız var mı arkadaşlar? Her gün az da olsa, iki 3 sayfa da olsa oku ve isterse not almak olsun. Not almak suretiyle de olsa yaz. İkincisi Bismi Rabbik'e geçtiği için besmeleyi artır. Yani her şeyi Allah'ı anarak, her işinde Allah'ın adını anarak e, yapmaya çalış. Allah'ın adını anmayı ihmal etme. E, bu çünkü bize e, Allah'ın adını anmak arkadaşlar bir işe başlarken bize zıbnen yani şuur altımıza nevi kodlar? Sen kendi kendine yeterli değilsin. Ancak Allah sana yardım ederse Allah seni desteklerse Allah'ın adını, rahmetini, bilhassa Besmele'deki Rahman ve Rahim isimlerini düşünürsek, Allah'ın rahmetini yanına alabilirsen, ona sığınabilirsen, Allah sana rahmetiyle, e, ismiyle tecelli ederse sen bu işle başa çıkabilirsin. Bir işe başlarken Besmele çekmek bu demektir arkadaşlar. Arkasından ne geldi? İnsan kendini kendine yeterli gördüğü zaman azar geldi. Bakın nasıl birbirine tamamlıyor. Ee, sonra şunu çıkarmışım arkadaşlar. Şükre odaklan, şikayeti azalt. Şükre odaklan, şikayeti azalt. Yeni şeyle, dördüncüsü, yeni şeyler öğrenmeye açık ol. Çünkü okumak, yazmak, yeni şeyler öğrenmek demektir. Kendini yeterli görme, öğrenme konusunda alçak bölümlü ol. Herkesten... Şimdi bizim mesleğin handikatlarından birisi de şudur arkadaşlar. Yani bizi dejenere eder. Her mesleğin şeyleri vardır ya, meslek ne olan ona? Meslek deformasyonu. Bizi deforme eder mesleğimiz. Mesela öğretmenseniz hep böyle birilerine evde de öğretmenlik yapmaya kalkarsınız. Vaizlikte de arkadaşlar hep biz soru sorulan kişiyizdir. Hep açıklama yapan kişiyizdir. Bir süre sonra sanki her şeyi biliyormuşuz gibi, her şeyin cevabını biliyormuşuz gibi ve hep biz başkalarına öğretecekmişiz. Doğal olan buymuş gibi bir e, kendiliğinden gelişen bir alışkanlık oluşur insanda. Bu da insanı öğrenmeye kapalı hale getirir bir süre sonra. Bu yüzden mesela benim kendim için aldığım not bu. Yeni şeyler öğrenmeye açık ol. Kendini yeterli görme, öğrenme konusunda alçak gönüllü ol, herkesten öğrenecek bir şey var. Kiminden bir yemek tarifi öğrenirsin, kiminden çocuğuyla bir ilişkisini öğrenirsin, kiminden giyim kuşanla ilgili bir incelik öğrenirsin, kiminden misafirlikle ilgili bir adam öğrenirsin, kiminden daha yüksek düzeyde bilgiler öğrenirsin. Öğrenmeye her zaman açık ol, kendini kendine yeterli görme. Ee, mesela bu benim için çok kritik. kritik. Ama siz bu ayetlerden kendiniz için başka sonuçlar çıkarabilirsiniz. Beşincisi arkadaşlar, namazı her şeyin önüne al. Ee, şimdi bu bir, neredeyse bir salon dolusu e, Müslüman insanız arkadaşlar. E, sizce bu salonda beş vakit namazı aksatmadan kılanlar Salonun yüzde kaçıdır? Acizane kanaatimi söyleyeyim. En iyi ihtimalle yarısıdır. En fazla yani. En fazla yarısıdır. Ee, geri kalan yarısı ya düzensiz kılmaktadır ya da belki de hiç kılmayan da, e, ara sıra nadiren kılan da vardır aramızda. Halbuki hepimizde görünen o ki, yani kendimizi öyle tanıtıyoruz, hepimiz Müslümanız. Ee, bu nedenle arkadaşlar e, Müslüman olmak, iman etmiş olmak, hatta tesettürlü olmak e, namaz konusunu başardığımız anlamına gelmiyor. Namaz her zaman bizim birinci önceliğimiz olması lazım. Bütün hayatımızı namaza göre organize etmemiz lazım. Şunu unutmayın, Peygamber Efendimiz'e gelip ey Muhammed biz Müslüman olmak istiyoruz. Yani düşünsenize peygamberimiz bunun için mücadele verdi değil mi? Yani insanlar İslam'a yaklaşsınlar diye. Ve geliyor bir topluluk, ya Muhammed biz Müslüman olmak istiyoruz ama namaz kılamayız. Yani namaz bizim için biraz ağır, zor bir iş. Bizi namazdan muaf tut demişler. Böyle bir olay var peygamberimizin hayatında. Şimdi buraya cevap peygamberimiz ne verdi? Size söyleyeceğim. Hristiyanların Hristiyanlığı nasıl yaydıklarından bahsedelim. Hristiyanlığın özellikle batıya doğru yayılmasında Aziz Paulus'un çok büyük rolü var. Bu yüzden bugünkü Hristiyanlığın mimarının Hazreti İsa değil aslında Paulus. Bugünkü Hristiyanlığın Paulus'un ürettiği bir Hristiyanlık olduğunu söylüyor dinler tarihçileri. Şinasi Gündüz Hoca'nın da böyle bir kitabı var Hristiyanlığın Mimarı Paulus diye. Pavlus ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ve e, tabi Putperes bir Roma'yla mücadele ederek Hristiyanlığı yayıyor. Ben diyor insanları Hristiyanlaştırmak için herkesle her şey oldum diyor. Mesela Hristiyanlıkta da namaz var, abdest var, arkadaşlar tesettür var, domuz eti yasak, şarap yasak. Yani bildiğimiz bizim dinimizdeki kuralların pek çoğu. Hz. İsa'nın getirdiği Hristiyanlık'ta da var. Çünkü Hz. İsa şeriat olarak, uygulama olarak e, Tevrat'ı uyguluyordu. Yani Tevrat'ı iptal edip yerine yeni bir din getirmedi Hz. İsa. Tam tersine Hz. İsa'nın getirdiği mesaj Tevrat'ın özüne niye uymuyorsunuz? Niye Allah'ın indirdiği kurallara uymuyorsunuz diye Yahudi din adamlarını uyarmaktı. Paulus ne yapıyor arkadaşlar? Ha diyor size abdest zor mu geliyor? O yüzden mi Hristiyan olmuyorsunuz? O zaman kutsal suya parmağınızı batırdığınızda o da abdest sayılır diyor. İşte şu e, sünnet olmak mı zor geliyor? Onu kaldırıyor mesela. Sünnet çünkü Hristiyan olan kişi nasıl sünnet olacak? Onu kaldırıyor vesaire. İşte e, Paulus diyor ki ben insanları Hristiyan yapabilmek için herkesle her şey oldum. Yeter ki Hristiyan olsunlar. Hristiyanlığımızdaki Putperestlik diye bir kitap var. Bir e, yabancı batılı bir araştırmacı yazmış. E, bütün bugün kutlanan Hristiyan bayramlarının Hristiyanlıkla hiçbir alakası olmadığını, hepsinin Roma dönemindeki putperest bayramlar olduğunu, o bayramları Hristiyanlığın içine alarak, İnsanların Hristiyanlaşmasını kolaylaştırdıklarını o dönemdeki din adamlarını söylüyor. Şimdi peygamberimiz de arkadaşlar böyle insanları birer birer Müslüman yapmaya çalışırken bunun için ne mücadeleler değil mi? Savaşlar, hicretler, büyük fedakarlıklar, büyük gayretler gösterirken bir topluluk gelmiş. Diyor ki kendiliğinden gelmişler. Biz Müslüman olmak istiyoruz ama namaz biz diyorlar ziraatla uğraşıyoruz, ikide bir çıkacaksın, işte tarladan abdest alacaksın, namazdınca bu bizim için çok zor. Bize bu konuda bir ayrıcalık tanı. Peygamberimiz diyor ki namazı olmayan dinde hayır yoktur, namazı olmayan dinde hayır yoktur. Onun için arkadaşlar zaten din demek e, namaz demektir, onu bilelim yani, dinin mihveridir. Elmanlı Hamdi Hazır Merhum. As-salatu din hadis-i şerifini yorumlarken, namaz dilinin direğidir hadis-i şerifini yorumlarken diyor ki bakın, çok önemli arkadaşlar. Ben size biraz daha zorunu anlatayım da siz kolayına razı olun. Diyor ki asıl namaz, yani kamil eda diyor o, kamil eda vaktinde cemaatle kılınan namazdır diyor. Özellikle erkekler için. E, cemaat ki fikrimi söyleyin. Bütün gün dışarıdaysanız çarşıda, pazarda namazı da cemaatle kılmanız gerektiğini düşünüyorum ben. Ben de çok uygulayamıyorum bunu ama yani erkekleşmişseniz <gülüyor> e, espri bu, yanlış anlaşılmasın. E, bütün gün dışarıdaysanız o zaman ezan okununca da camiye gireceksin yani. Çünkü dışarıdasın zaten. Evindeysen çıkman gerekmez. Eee Kamil eda budur diyor. Vaktinde tek başına kılınan namaz nakıs edadır diyor. Vaktinde tek başına kılınan namaz nakıs edadır. Vaktin dışına kalan namaz kazadır diyor. Ve diyor tek başına kılınan namazlar asıl hedef olan cemaatle namazı namaza bizi hazırlar. Bize bizde bir alışkanlık oluşturarak bizi hazırlar. Tek başımıza kıldığınız namazlar dinin direğinin tesviye edilmesi, düzeltilmesi, işte budaklarını e, şey yapıyorsunuz, tıraşlıyorsunuz, cila alıyorsunuz bir direk var din direği. Onu ayağa diktiğiniz zaman sizin dininiz oluyor. Onu ayağa dikmeden önce ayağa dikilecek şekilde hazırlamanız gerekiyor, düzeltmeniz gerekiyor. İşte bunlar tek başınıza kıldığınız namazlardır. Din direğinin ayağa dikilmesi ise cemaatle, namazın cemaatle dahil edilmesiyle olur diyor. Onun için namaz yani arkadaşlar bütün hayatı merkezinde yer almalıdır. Acizane bir kanaatim var. Yani Kur'an'da ve sünnette namazın nasıl anlatıldığını gördükçe bende şöyle bir izlenim oluştu. Yani hayal gibi bir şey. Şöyle düşünüyorum, biz bu dünyaya arkadaşlar namaz kılalım diye geldik. Yeme, içme, evlenme, çoğalma, para kazanma, işte ev, fark, hayat, meslek, kariyer hepsi namaz kılabilelim diye. Yani bu dünyada insanlar namaz kılsın, insanlar yaşasın ve Allah'a ibadet etsinler diye tabii ki yeme içmemiz lazım. Tabii ki işte çoğalmamız lazım ki bu ibadetleri ama asıl olan namaz kılmak gibi. Ben de böyle bir izlenim oluştu. Çünkü sonunda da ne diyor surenin arkadaşlar? Nafileler, yani nafileler orada geçmiyor ben kendim için söylüyorum. Nafilelere başlayarak secdelerini artır. Çünkü Allah'a yaklaşmanın başka bir yolu yok. Ne dedi çünkü? Vescud vaktelip. Yani secde et ve Allah'a yaklaş. İnsanın Allah'a yaklaşmasının tekrar edelim namazdan başka bir yolu yok. Şimdi bu kadar uzun uzun bu maddeler nasıl aklımızda kalacak? Şöyle özetledim bakın arkadaşlar. Bir, okumak, yazmak, öğrenmeye açık olmak bir ilim. Yani aklın açık olacak. Öğrenmeye açık olacaksın. Alçak gönüllü olacaksın. Her şeyi biliyorum demeyeceksin. iki Namazı ve zikri artıracağız. Allah'ı çok anacaksın, ismini anacaksın. Allah izin verirse diyeceksin. Maşallah diyeceksin. Subhanallah diyeceksin. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sen bilirsin. İşte e, Allah'ın yardımıyla diyeceksin, Allah izin verirse diyeceksin, çok artıracaksın günlük dilde. Üçüncüsü de bunları başarabilmek için, arkadaşlar kendini müstani görmeyeceksin, alçak gönüllü olacaksın. Yani alçak gönüllü bir karakter, Allah'ı çok anan bir dil, secdeye kapanan bir baş ve okumaya, öğrenmeye açık olan, bir akıl ve kalp. Bu sureden benim kendim için çıkardığım mesajlar bunlar. Peygamber Efendimizin de hani o başlangıcı bu mesajlarla yaptığı kanaatindeyim. İnşallah anlatabilmişimdir. Ama tekrar ediyorum. Bunlar biraz kişiye göre değişen sonuçlar olabilir. Ama fikir aynı olmakla beraber sizin hayatınızda belki daha özel mesajlar vardır. Onları bulmak size kalıyor. Yani Kur'an Arkadaşlar, e, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim Rabbi ile konuşmak isterse Kur'an okusun. Yani Kur'an hani şimdi böyle terlik fellik arıyoruz ya, ben az önce arkadaşlara da söyledim, ben de arıyorum işte ya şu konuyu anlatan böyle güzel bir dijital şey olsa da, yayın olsa da ben de dinlesem yani o konuyu çünkü hep anlatan olmak İnsanı bir süre sonra tüketiyor arkadaşlar. Devamlı anlatan olmak. Biraz da dinlemek istiyor insan. Çünkü Mevlana diyor ki insan kulağından sulanır. Yani çiçekleri nasıl kökünden suluyoruz. insan da kulağından sulanır. Dinlemek istiyor insan. Arkadaşlar bunu niçin söyledim şimdi? <gülüyor> Bağlantı neydi hatırlayabildiniz mi? Efendim? Ha Kur'an, Allah'ın konuşmasıdır. Yani düşünün, bir dijital kayıt bulsanız, haşa yani, dense ki Allah konuşuyor. Uf nasıl merak ederiz ya? <gülüyor> Allah'ın, haşa yani yanlış anlaşılmasın, Allah'ın konuşması kaydedilmiş. Bu Kur'an tam öyle bir şeydir işte. Peygamber Efendimiz'e inen Allah'ın sözlerini Peygamber Efendimiz kaydettirmiştir. Peki konuşmak karşılıklı olacak bir şey. Karşılıklı olacak bir şey. Ne, e, ama burada sadece Allah konuşuyor. Ben nasıl konuşacağım yani Allah ile konuşmanın benden? Bana düşen tarafı ne? Bize düşen tarafı da dua etmek her ayeti okuduğumuzda mesela imrendiğimiz bir şey anlatılmışsa Allah'ım bana yardım et, bunu ben de istiyorum. İşte Ya Rabbi namazımı tam kılmayı bana nasip et. Mesela diyelim namazla ilgili probleminiz varsa her şeyin başına koyacaksınız onu. 2026'da veya neyse işte bu tarihten itibaren 40 gün veya Ramazan çıkana kadar yani Ramazan'dan sonra bırakabilirsin anlamında değil. Kendimi namaz kampına alıyorum. Ne olursa olsun namazı vaktin dışına çıkarmayacağım. Bu sürede, çünkü böyle sınırlı bir süre olduğu zaman insan ne hani onu daha iyi odaklanabilir. Bunu kendime alıştıracağım diyeceksiniz. İnanın arkadaşlar namazla ilgili bir probleminiz varsa, itikadi sorunlar hariç, inançla ilgili sorunlar hariç, dinin diğer bütün alanlarını bir kenara koyabilirsiniz. Önce namazı hallet. Namazı olmayan dinde hayır yoktur. Namazı olmayan dinde hayır yoktur arkadaşlar. Şunu da söylemeyin sakın. Ee, çok karşılaştığım bir şey. Namaz kılmıyor ama çok ahlaklı. Namaz kılmıyor ama çok iyi. İnsanın namaz kılması da şart değil. Biz ne namaz kılanlar biliyoruz. İşte başını secdeden kaldırmayıp da böyle iftiralar, dedikodular yapacağına hiç kılma daha iyi. Mesela böyle sözler neden yanlıştır biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü ahlak ve namaz, ibadet yani, ahlak ve ibadet birbirinin alternatifi değildir. Birbirinin tamamlayıcısıdır. Biz zannediyoruz ki birbirinin alternatifi. Yani biri olmasa da öteki olur. Hayır, bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Tabii ki eğer sen namaz kılmaya devam ettiğin halde insanların kalbini kırıyor, hak yiyor, iftira atıyor, arkadan konuşuyor isen o kıldığın namazların sevabı onlara gidecek. Ama e, madem öyle hiç kılma daha iyi diyor ya, Hani böyle kılacağına hiç kılma daha ya e, O zaman ne olacak arkadaşlar? O zaman hiç sevap da yok ortada. Hep devamlı eksi puan, devamlı eksi puan. Yani namazı bırakmazsanız Ahlakınızın düzelmesi umulur, ahlakınızın iyileşmesi umulur. Çünkü her namaz nedir arkadaşlar? Allah'ın huzuruna dönüp bak, Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. İhtinasıra da müstakim. Başka hiçbir şey söylemesen bile namazda her rekatta bunu söylüyorsun. Ya Rabbi, ben bizi dost doğru yoluna yönelt demiş oluyorsun. Allah'tan yardım istemiş oluyorsun. Bunun yerine hiçbir şey tutmaz. Geldik ikinci sureye arkadaşlar. Kalem suresine. E, vakti de takip edeyim. Kalem suresi biraz daha uzunca bir sure. 52 ayet. Hiç ara vermeden bunu şöyle baştan sona bir okuyacağım. Sonra çıkardığım prensipleri söyleyeceğim. Biraz odaklanmanız gerekiyor. Bir okunan metni dinlemek kolay değildir. Yani sohbete benzemez. Şimdi iyice bir odaklanın. Bakalım Allah ne konuşmuş arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nun.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 Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir, o hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanmayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan,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 Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi o inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabahı erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. Yani inşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet,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 Demek ki bazen kötülerin içinde iyiler de oluyor. Ama kötülerin içinde kaldığın sürece o cezadan kurtulamıyorsun iyi bile olsan. Efendim onlar Rabbimizi tesbih ederiz, şüphesiz biz zalim kimselermişiz dediler. Yani gene de bir iyi tarafları var, akıllandılar. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Şüphesiz, şimdi başka bir örnek. Kur'an'da zıt örnekler peş peşe anlatılır arkadaşlar. Çünkü eşya zıttıyla kayınlardır.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 Bugün böyle işte sen yeter ki iste evren her istediğini verir. Manifest et falan var ya. İşte bak diyor ki nerede, hangi kitapta okudunuz bunu diyor. Orada beğendiğiniz her şey mutlaka sizindir diye yazılı mı? Yani Kur'an var ya bugün inmiş gibi arkadaşlar. Yeter ki o bağlantıları kurabilelim. Yahut bizden her ne derseniz mutlaka öyle olacağına dair kıyamete kadar sürecek kesin sözler mi aldınız? Yani ne isterseniz vereceğiz, sizin her hükmünüz doğru olacak diye bir söz mü aldınız bizden? Sor onlara, onların hangisi bu iddianın doğruluğuna kefildir? Yoksa onların ortakları mı var? Doğru söyleyenler iseler... Haydi getirsinler ortaklarına. Şimdi iki kesimi fiyasladı. Baldırların açılacağı yani işlerin baldır açılması arkadaşlar bir insan böyle aceleyle bir yere koştururken eteklerini toplar ya onu kastediyor. Kıyamet günü telaş içinde insanın koşturacağı ve kafirlerin secdeye çağrılıp da gözleri düşmüş ve kendilerini zillet kaplamış bir halde buna güç yetiremeyecekleri günü düşün. Arkadaşlar dünyadayken secde etmeyenleri Allah kıyamet günü hadi şimdi secde edin diye davet edecek ama dünyada etmedikleri için orada da yapamayacaklar. Yani eğilmek isteyecekler ama eğilemeyecekler. Hatta ayettin metninde geçen ifadelerden yola çıkarak müfessirler çünkü omurgaları kalçalarıyla kemikleşmiş olarak dirilecekler. Hiç eğilmediler ya. Hiç eğilmedikleri için böyle şey gibi, direk gibi kıyamet gününde dirilecekler. Allah bunlara şimdi secde edin bak gördünüz her şey bunlar gerçekmiş diyecek ama onlar eğilmek eğilmeye çalışacaklar ama eğilemeyecekler. O günü düşün. Halbuki onlar sağlıklarından secde etmeye çağrılıyorlar da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 Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bu yüzden ağır bir borç yükü altına mı girmişler? Yahut lev mahfuz yani gayb kendi yanlarında da onlar mı bundan aktarıp yazıyorlar? Ee, hani Allah hakkında konuşanlar var ya arkadaşlar, burası onlara sesleniyor. Allah kızmaz, Allah affeder, işte ne bileyim Allah yakmaz filan böyle gayba dair sözleri var. Ya boş ver sen yap günahı bana olsun gibi sözleri var. Bunu nereden söylüyorlardı? Kitap mı indi onlara? Allah onlara bir bilgi mi verdi? Özel bir bilgi. Leyli Mahfuz kendi yanlarında da buradan mı aktarıp bunu söylüyorlar, yazıyorlar. Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Yunus Aleyhisselam gibi olma diye Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'e uyarı var arkadaşlar. Neydi Yürüs Aleyhisselam? Ne hata yaptı? Arkadaşlar sabredemedi. Yani o kafirlerin azgınlıklarına sabredemedi. Bunlardan adam olmayacak deyip terk etti görev yerine. Sen sakın öyle olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı.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 Halbuki o Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Şimdi değinilmeyen konu kaldı mı arkadaşlar? 52 ayet, yani 52 kısa cümle. Ne kadar ediyor? İşte yaklaşık iki sayfa. İki sayfalık bir metinde dünyanın işleri, bütün ahlaki konular, itikadi konular, efendim mala mülke bakışımız, e, muttakiler, kafirler, görevini ihmal edenler, e, bu azgın küfür karşısında, azgın itirazlar karşısında, bunlar mesela evlatlarımızdan da olabilir, bunlar karşısında nasıl tavır almamız gerektiği, dünyanın ahiretin neredeyse hiçbir işi bırakılmadı. O yüzden ben bazen şöyle söylüyorum, tabii ki böyle yapım anlamında değil. Bir insan dese ki, ben Kur'an'dan sadece bir sureyle amel edeceğim dese gene Kur'an'ın tamamıyla amel etmiş olur. Çünkü her sure kendi içerisinde gerçekten bazısında detaylar daha fazladır ama hem ahlaka hem imana hem dünyaya hem ahirete hem ibadete hem ticarete dürüstlüğe bütün yönleriyle insanın hayatına değinilmeyen bir husus neredeyse bu surede. Kalmamış. Şimdi buradan ben sekiz tane prensip çıkarmışım kendime arkadaşlar. Birincisi, Peygamber Efendimiz'e girişte teselli ayetleri geldi. Şimdi aklınızda kaldı mı? Hatırlayın sen büyük bir ahlak üzeresin, sana deli diyorlar, sen deli değilsin, yakında göreceksiniz kimmiş deli, işte Peygamberimizin ahlakını... Cenab-ı ve innekele alâ hulukun azeyni. Çok söylenen bir ayet. Burada onaylıyor sen senin ahlakın çok yüce bir ahlak diye. Ee, ben bunlardan şu sonucu çıkardım arkadaşlar. Ahlaki davranma konusunda. Yani ahlaken doğru olanı yapma konusunda hiçbir kınamaya ve önemsizleştirmeye aldırma. Ee, bir kanaatimi söyleyeyim. Bunu da biraz kendi yakınımdaki gençlerin yaşantılarını gözlemleyerek bu kanaate ulaştım. Arkadaşlar öyle bir dönemdeyiz ki ahlaklı olmanız Müslümanlar arasında bile neredeyse dezavantaj. Yani bir genci ahlaklı yetiştirirseniz dezavantaj oluyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Geçen de böyle evlenme konularından konuşuluyor bir toplulukta. İşte e, evlenemiyorlar. Evlenmek isteyip de evlenemeyen özellikle kızlar arasında çok sayıda e, genç e, hanım var. Ondan sonra birisi dedi ki yetişkin, neredeyse benim yaşlarda benden biraz küçük birisi dedi ki canım dedi eskiden dedi e, çök çatanlık çok önemliydi çünkü kızlar bir yere çıkmaz, kız erkek bir, bir araya gelmez Ondan sonra o yüzden birilerinin muhakkak araya girmesi gerekirdi. Şimdi dedi her gün dedi işte üniversitelerde berabersiniz, kafelerde berabersiniz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, restoranlarda, yemeklerde, düğünlerde neyse yani her mecliste berabersiniz. Yani hani artık bizim aracılığımıza gerek yok siz kendiniz bulabilirsiniz dedi. Gençlerden biri de dedi ki, nasıl davranmamızı öneriyorsunuz kendimiz bulmamız için dedi. Bakın arkadaşlar yani nasıl anlatayım? Kendi bulanın ahlaksızlık yaptığını ima etmiyorum. Yanlış anlaşılmasın sakın. Çünkü ben de artık işin biraz oraya doğru gittiği kanaatindeyim. Sadece daha takvalı, daha karşı tarafa sinyal vermeyen, daha böyle e, ...mazbut insanların böyle bir dünyada nasıl dezavantajlı hale geldiğini Müslümanlar arasında bile yani nasıl dezavantajlı hale geldiğini göstermek istiyorum. Ticarette mesela doğru sözlü olan, dürüst olan, vergisini tam ödeyen, orada hile yapmayan, malının kusurunu söyleyen kişiye ne diyoruz arkadaşlar? Hep beraber... Enayi, ben demedim, bak siz dediniz diyoruz. Ee, bir Uzak bir akrabamızdan bahsettiler. Adamın cep telefonu dükkanı varmış, var. Ee, bir gençler gelip tabii ki de bir elindeki telefonu verip daha üst model almak istiyor. Diyor, vazgeçiriyormuş, ya ne var ki arasında fark yok, seninki çalışıyor işte bu da aynı, git bunu bir yıl daha kullan. Halbuki adalın ne yapması lazım arkadaşlar? Aaa demode olmuş, bu daha bu son model daha net fotoğraf çekiyor deyip onu ona satması lazım. Yani ticaret bunu gerektiriyor ama o dürüst olanı yapıyor. Böyle sayısız örnek var. Yani arkadaşlar ne kadar dezavantajlı durumda olursan ol. Ahlaklı olmak ne kadar önemsizleştirilmiş olursa olsun bil ki Allah katında, mizanda, en ağır gelecek olan başarı ahlaki başarılarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakının geride bıraktırdığı kişiyi ibadeti öne geçirmez mi? Bunlar birbirinin alternatifi değildir. Ama yani ahlak çok da önemli değil. Ben işte her sene umreye giderim, şöyle sadakalar veririm, böyle ama bir taraftan da işte iftira atarım, insanları sahtekarlık yaparım, ticarette kandırırım vesaire diyorsanız o ibadetlerle o ahlaki açıklarımızı kapatamayacağız. Kul hakkı meselesini ve bununla ilgili rivayetleri biliyorsunuz. Hemen bununla beraber ilk ayetlerde gene neye yemin etti Rabbimiz arkadaşlar? Surenin başına kaleme yemin etti ve yazdıklarına vel kalem nuun vel kalemi ve ma yesturun. Yesturun satırlar demek. Satırların yazdıklarına Cenab-ı Hak yemin etti. Yani yazmaya tekrar bir e, vurgu var. E, bunu da ben kendim için yazmak, yazmak, yazmak diye not almışım. Her şeyi e, arkadaşlar biz yazmayan bir milletiz. Ben mesela böyle biraz ...hayatında tecrübeleri olmuş birileriyle karşılaştığında... ...mesela diyelim ki... ...çok güzel bir anneanneniz, babaanneniz... ...az önce anlattınız... ...işte anneannem şöyleydi, babaannem... ...yazın, yazın... ...sizinle birlikte unutulacak o insan... ...ama yazarsanız... ...bunu kendi günlüğünüz şeklinde bile yazsanız... ...sizden sonraki nesiller onu okuyabilir... ...bir kişi olsun okuyabilir... ...ama yazmadığınız zaman... ...sizinle birlikte kaybolacak... Aklınıza parlak bir fikir geldi, bir meclistesiniz, bir olaya şahit oldunuz, birden zihninizde ilham gelir yani şimşekler çakar, değil mi böyle? Birden bir daha önce belirsiz olan bir konu birden aydınlanır. Hemen not alın. Artık telefonlarımızın bile not alma imkanı var. Yazmanız gerekiyor çünkü bize hocalarımız şöyle demişlerdi: İlim bir avdır. Yazmak onun bağıdır. Bağ demek yani e, sınırları olan çevrili bir alan. Mesela siz geyik avlamak istiyorsunuz. Bir dağda bir geyiği yakalamakla çevrelenmiş bir bahçenin içinde bir geyiği yakalamak bir değildir. Dolayısıyla ilim bir avdır. Yazmak onun bağıdır. Üçüncüsü arkadaşlar, inançsız insanların yani Allah'a inanmayan, peygambere inanmayan ama bunlar e, toplumda böyle üst düzey görünüyor. Çünkü ayetlerin devamında e, kaçıncı ayet? 14. ayette emkâne ve mâlin ve benîn bunlar bazen arkadaşlar mal ve nüfuz sahibi olurlar. Benîn o demek. Yani oğullar demek ama nüfuz yani çok tanınan sözü geçen çok böyle herkesin saygı duyduğu, parlak yani toplum içinde parlak insanlar olurlar. Zengin olurlar, sözü geçen itibarlı kişiler olurlar. Sakın ha e, bu tip insanlar imansız ve ahlaksız oldukları sürece onların beğenisini kazanmak için eğilip bükülme. Yani sözün özü şu, kendim için çıkardığım mesaj. Kimin takdiri senin için önemli kardeşim? Kimin seni takdir etmesi önemli? Kimin seni beğenmesi önemli? Buna psikolojide referans grubu deniyor. Diyeceksiniz ki içinizde biraz bu konulara kafa yormuş biri şöyle diyebilir. Ay hiç kimsenin takdiri önemli değil. Bu gerçek miydi arkadaşlar. Hepimiz az veya çok birinin takdirini kazanmayı önemseriz. İşte o takdirini kazanmayı önemsediğimiz kişiler ne kadar sıratı müstakil üzereyse, ne kadar güzel ahlaklıysa, ne kadar hak yoldaysa biz de rotamızı o kadar o yola çeviririz. Hele hele gençlik yıllarında. Dördüncü çıkarımım ahlaken düşük kimselerden uzak dur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de uzak durulacak insanlar diye bir meal çalışması yapmıştım ben. Bütün Kur'an mealini tarayarak Allah-u Teala kimlerden uzak durmamızı istiyor? Bunu çıkarmıştım ee, ve var epey bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de ama bir arada derli toplu bir tek burada var. 8. ayetten 14. ayetin sonuna kadar arkadaşlar bak kimlerden bahsediliyor? İnkarcılar... Sürekli yemin edenler, mizaç olarak, karakter olarak hor tabiatlı olanlar, yani düşük bir karakterli insanlar, daima kusur arayanlar çevrelerinde, söz taşıyanlar, iyiliklere engel olmaya çalışanlar, saldırgan, yani sınır tanımayan, başkalarının sınırlarına, kendi sınırlarına riayet etmeyen, günaha dadanmış, Bak bir kere günah işleyen değil, günahı normal gören. Ya dedikodu da etmeyeceksek ne konuşacağız? Mesela gıybet etmeyin diyoruz, gıybet etmeyeceksek ne konuşacağız diyor. O kadar normalleştirmiş. Ben küçük örnekler veriyorum arkadaşlar. Ee, kaba saba, kaba, bildiğiniz kabalık yani. İnsanlardan uzak dur diyor. Bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan. Bildiğiniz soysuzluktan bahsediliyor burada. Bu kimseye sakın uyma, bunların arkasından gitme. Şimdi Peygamber Efendimiz'i tekrar hatırlayalım, daha yolun başında kaç kişi iman etmiş? Peygamber bir avuç insan, işte Hz. Hatice, Hz. Ali bilmiyoruz bu ayetlerin kaç kişi iman etmişti. Bu bir avuç insan varken daha etrafında ve büyük bir görev onu bekliyor. Mekke'nin ileri gelenleri var, sözü geçen, itibarlı şahsiyetleri var. Ama o Mekke'nin ileri gelen, sözü geçen itibarlı şahsiyetleri de şu karakterdeler. Deminden beri saydığım karakterler. Cenab-ı Hak diyor ki, sakın ha, birisi zengindir diye veya çok prestijli diye, sözü geçiyor diye, sakın ha, laftaşıyan kusura bayan, işte saydık, yani inkar eden, Efendim soysuz, kaba saba insanların sakın peşinden gitme diyor. Daha yolun başındayken peygamber efendimiz kimlerin arkasına düşmeyecek, kimleri takip etmeyecek öğrenmiş oluyor. Kısaya geçtik. Arkasında bahçe sahipleri anlatıldı. Bahçenin helak olma sebebi ne? Arkadaşlar niye o bahçe helak oldu? Çünkü fakirlerin hakkını vermeyi reddettiler. Değil mi? Ne dediler? Her e, Anadolu'lu vardır içinizde. Bir, bir tek köylü ben değilim galiba. Değil mi arkadaşlar? E, köylerde bir şey devşirileceği zaman, mesela pekmez zamanı, ne bileyim armut ağacı var, armut ağacını devşirmiş, işte ceviz ağacı var, ceviz indirmiş, e, gelene geçene, orada o anda, oradan geçene küçük de olsa bir pay verilir. Demek ki ta bakın Kur'an'ın indiği dönemden beri bu bir adettir. Mesela ekmek her zaman pişirilmez, tandır yakılacak, fırın yakılacak. O günde oradan biri geçerse o ekmekten bir parça, çünkü taze ekmek her zaman bulunan bir şey değil köy yerinde, ona mutlaka verilir. İşte bunu vermemek için akşamdan plan yaptılar. Fakirlere sakın söylemeyin. Hiç kimse duymasın, biz gizlice gidelim dediler. Dolayısıyla ben şöyle bir prensip çıkarmışım buradan arkadaşlar. Sakın fakir fokarayı ihmal etme ve çevrenden onları uzaklaştırmak. Bazı bizim de yaptığımız şeyler var arkadaşlar. Hiçbir fakirin giremeyeceği yerlerde toplantılar yapıyoruz veya zikir mey. Mesela tarikatlar bile arkadaşlar yanlışsam. Lütfen düzeltin. Ben hani bunları böyle açıkça söylüyorum. Herkes söylemediği için öyle bir şey yokmuş gibi yaşıyoruz. Tarikatlar bile fakir tarikatı, zengin tarikatı. Neredeyse yani. Zikir meclisleri bile böyle. Böyle olmaz. Bunlar Peygamber Efendimiz'in yoluna ve Peygamberimizin işte Cenab-ı Hak'tan öğrendiği yola aykırıdır. Sonra... Ee, uzunca bir bölümde neyi anlattı? Sen atıp tutuyorsun ama bunları nereden biliyorsun? Sana ait miydi? Bu konuda Cenab-ı Hak'tan bir garanti mi aldın diye sordu ya. O oradan kendime şu prensibi çıkardım. Gayb hakkında bilip bilmeden konuşma. Gayb nedir arkadaşlar? Adem hangi topraktan yaratıldı? Kırmızı toprak mı? Siyah toprak mı? İşte hangi o bahçe nerede? Hangi Hindistan'da mı? Nerede? Dünyaya ilgilenildi? Ne? Gayet bunlar. Bilmiyoruz ki. Birisi sormuş. Biraz şey yapayım. Dikkatlerinizi toplamak için. Bir hocaya gelmiş birisi demiş ki, hoca efendi demiş Adem'le Havva evlenirken 12 nikahı kim kıldı? <gülüyor> Çünkü hani başka insan yok. Şimdi hoca da kız, yani kızmış tabii ama çok hazırcı. Vallahi ben o düğüne çağrılmadım. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla bunlar nedir? Bakın gayb. Bunu öğrensen ne olacak? Yani hiçbir faydası yok. Bir de biz hocalar, başta da söyledim ya arkadaşlar, böyle vaizler, hocalar, öğretmenler, anneler, her şeyi bilmek zorunda hissederiz kendimizi. Yani bilmiyorum, ya onu ben bilmiyorum demek Biraz böyle şey gelir, bir kusur gibi, bir eksiklik gibi, hani saygınlığımızı kaybedecekmişiz gibi gelir. Halbuki tam tersidir arkadaşlar. Bir insanın neyi bildiğini, neyi bilmediğini bilmesi ilimde çok önemli bir mertebedir. Allah rahmet eylesin bir komşumuz vardı. Ben de o zamanlar hafızlık yapıyorum daha. Yani Kur'an kursundan yeni çıkmışım işte 18-20 o yaşlardayım. Daha ilahiyat okumamışım, bir görevim yok. Ama böyle çevremizde mahallemizde bizim okuduklarımızı okuyan kimse olmadığı için hani körler ülkesinde şaşılar padişah olurmuş. Biz de böyle çevrede hani Kur'an kursundan yetişmiş birisi olarak biraz şeyler yapardık. Kur'an okurduk işte falan. Ondan sonra o komşumuz her şeyi gelip bana sorardı. Tamam mı? Ben de çocuğum yani işte 18-20 yaş. Bir gün ve gidip de elde de diyormuş ki Fatma şöyle dedi, Fatma böyle dedi, ona sordum böyle dedi falan. Demişler ki ya bu Fatma nedir, alim midir? Yani nedir la her şeyi ona soruyorsun? Bakın eğitimsiz köylü bir hanımdı arkadaşlar. Demiş ki yok değil. E niye her şeyi ona soruyorsun? Çünkü bilmediği zaman bilmiyorum diyor demiş. Yani bilmediği konuyu bilmiyorum diyor. Onun için ben ona soruyorum her şeyi demiş. Çünkü ötekiler biliyormuş gibi yapıyor belki de hani sordukları diğer insanlar. Dolayısıyla bilip bilmeden konuşma. Gayb. Gayb geçmişte olan peygamber kıssaları nasıl yaratıldı, dünya nasıl yaratıldı vesaire. Veya gelecek kim cennete gidecek, kim cehenneme gidecek, işte ne olacak bu konuda bir ayet yoksa bir hadis yoksa bilemezsin. Bilemeyeceğin, senin için galiba inanın arkadaşlar bilmediğiniz konuda konuşmayın. Konuştuklarınız yüzde onayınıyor. Konuşamaz oluyorsunuz yani bilmediğiniz konuda. Yedincisi yine secdeleri artırmak burada da geçiyor. Ve son olarak arkadaşlar Yunus'a değinildiği için sosyal görevlerine, sosyal sorumluluklarını yani topluma karşı öfkelendirse bile insanlar seni terk etme. İnsanlar seni öfkelendirebilir. Ee, bazen çalıştığın kurum, bazen hizmet verdiğin insanlar e, nefsine dokunabilir. Seni çok zorlayabilirler. Sosyal sorumluluklarını bu yüzden ihmal edemezsin. Yani şey gibi düşünün onu. Mesela bir çocuğu dünyaya getirdiniz artık ölene kadar onun annesisiniz arkadaşlar. Emeklilik yok, istifa yok, senelik tatil yok, izne ayrılmak yok, mola vermek yok. Yani ve o ne olursa olsun senin evlatın. Genelde. Bizim insanlara karşı sorumluluklarımız da böyledir. Şimdi efendim bak iki sure daha görebildik. Müzzemmil ve Müddessir sureleri var arkadaşlar. Onları da hızlıca okuyayım. Burası dörde kadar bizim değil mi? Evet. Hızlıca okuyayım onları da. Peş peşe zaten. Ondan sonra da oradan çıkardığım nitelikleri sizin, şey, ilkeleri sizinle paylaşacağım. Bu özellikle arkadaşlar artık açık tebliğ görevi Peygamber Efendimiz'e geldiği dönemde inen surelerdir. Ey örtülere bürünen peygamber, kalk Birazı hariç olmak üzere geceyi veya yarısını, gecenin tamamını veya yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksik. Yani üçte biri de olur diyor Cenab-ı Hak. Düşünün gecenin üçte biri şu anda kaç saat? Yatsıdan sabah namazına kadar yani. Onun üçte biri. Yahut buna biraz ekle. Yani üçte birinden az olmasın. Kur'an'ı ağır ağır tane tane okun. Ee, şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Yani günlük hayatta ağır sorumlulukları olanların gece namazı ve Kur'an tilaveti yapması lazım. Bakın alaka, ne alaka? Onun kurmayı size bırakıyorum. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla...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 Emri. Onların söylediklerine sabret. Sana insanlar bir şeyler söyleyecekler. Bunlara sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Kavga etme. Güzel. Hadi selametle, Furkan suresine de geçiyor ya. Hadi selametle de, güzellikle uzaklaş onlardan. Bak orada da kal da demiyor. Tepene vursunlar devamlı da demiyor. Güzellikle ayrıl. Nimet içinde yüzen...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 Nün dehşetinden arkadaşlar, çocukların saçları bembeyaz olacağınımış bir anda. O gün gök bile yarılır, Allah'ın vaadi gerçekleşir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Kim dilerse Rabbine ulaşan bir yol tutar. Ey Muhammed, şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor.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 Bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızın ise Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okun. Yani bazılarınız savaşacak, bazılarınız geçim derdine düşecek, bazılarınızın efendim hastası, hasta olacak, e, takatı olmayacak. O halde gece namazını kılmayabilirsiniz demiyor. Ne diyor? Kolayınıza geldiğin kadarını yapın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah'a güzel bir borç verin. Allah'a borç verin. Allah'a borç nasıl verebiliriz arkadaşlar? Sadakalar ve karz-ı hasenlerle. Karz-ı hasen nedir? Herhangi bir kar gütmeden birine borç vermektir. Yani faiz olmadan, bir kar olmadan borç vermektir. Ve bir, bu şekilde verilen bir borç, yani borç verdiğiniz kişiyi bunaltmadan, zarara sokmadan borç vermek ona sadaka vermekten daha sevamlıdır. Çünkü borç kişiyi teşvik eder, çalışmaya, kazanmaya teşvik eder. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz onu Allah katında daha üstün bir iyilik, daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şimdi buradan da yedi tane prensip çıkarmışım kendim için arkadaşlar. Bir, moralin bozulduğunda yatağa sığın. İçine kapanıp sorunlardan kendi gücünle kurtulmaya çalışmak yerine ibadetlerini artırıp Kur'an'a yönel. Depresyonun ilacı arkadaşlar, surenin başı. İki, Allah dışında hiçbir şeye tam olarak güvenme. Üç, kimseyle ağız dalaşına girme. Güzel sana sataşanlardan güzellikle ayrılır. Hadi kardeşim, eyvallah ben bu tartışmaya girmek istemiyorum. Kalbini kıracağım sen benim kalbimi ben senin kalbini. Burada bırakıyorum ben bu konuyu. De. Kur'an kıssalarını iyi bil. Firavun'a deyindi ya, tarihi prototipleri tanı ve günlük hayatta hep hatırla. Kim kime benziyor bul. Yani bugünün Firavun'u kim, bugünün Musa'sı kim, bugün Nuh'un gemisi hangi anlama geliyor bunları bul. Gündüz yoğun diye gece ibadet ve Kur'an çalışmayı bırakma. Yoğunluğuna göre azalt veya çoğalt. Namaz, zekat ve karz-ı hasene dikkat et, hakkıyla yerine getir. Ve son olarak arkadaşlar... Ee, Cenab-ı Hakk'ın ismiyle bitti sure. Ne yaparsan yap, yani geceleri ibadetle geçirdin, çok güzel davrandın, sabırlı davrandın, işte hizmeti bırakmadın, Allah'a tevekkül ettin, e, Kur'an okudun, namaz kıldın, borç verdin, sadık, zekat verdin. Ne yaparsan yap, ameline güvenme, tevbe istiğfarı artır. Çünkü ameline bir şeyler karışmış, her zaman olabilir. Değil mi arkadaşlar? Arkasından Müddessir suresi geliyor. Şimdi bunların hepsini toparlayacağız bir de en sonunda. Müddessir suresi de 56 ayet. Uzunca bir sure ama kısa kısa cümleler. Onu da hızlıca okuyayım. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücel nefsini arındır. Çiftten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Yani kaz gelen yerden tavuk esir gelir diye düşünerek iyilik yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Suran üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Bak bu surelerde hep o geçti. Kafirleri bana bırak. Çok moralimiz bozuluyor ya, bize şöyle dediler ki, takılma ya. Onları Allah'a bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dindik bir yokuşa sardıracağım.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 Kâb-ı Mekkeliler Velik bin Muğile'ye demişler ki sen eğitimli, akıllı bir insansın. Bütün bu Arapların efsanelerini, esatiri, işte diğer edebi ürünlerini bilirsin. Şu Kur'an'ı bir dinle, git bu Muhammed'i dinle de ne söylüyor bize bir açıkla demişler. İşte Velik bin Muğile de ölçüyor, ölçüyor, kendisince ölçüyor, tartıyor. En sonunda aslında öyle olmadığını çok iyi anladığı halde bu bir sihirdir diyor. Bu ancak insan sözüdür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 İman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. 19 sayısından bahsediyor. Biliyorsunuz bazılarının da Kur'an'ı inkar etmelerine kadar vardı o sayıya takılmış olmaları. İşte böyle Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir.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 Uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Yani öğüt mü almak istiyorsun? Cehennemi hatırla. Kur'an'da 700'e yakın ayet cehennemden bahsediyor. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Yani seni ne kurtaracak? Kazandıkların, amellerin, ortaya koyduğun eser. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler. Sizi bu sakara ne düşürdü, ne soktu? Bu bölüm arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bir insanı cehenneme götüren yolun ne olduğunu çok açıkça ve kısaca anlatan çok etkileyici bir bölümdür. Yani cehennetlikler ve cehennemlikler kıyamet günü birbirlerini görecekler. Cennetlikler, cehennemliklere diyecekler ki, sizi bu cehenneme ne soktu? Şimdi bakın arkadaşlar, üç tane sebep söyleyecekler. Onlar şöyle diyorlar. Bir, biz namaz kılanlardan değildik. İki, yoksulu yedirmezdik. Üç, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Yani günümüzü güne verdik. Hazcılık. Hedonis bir hayat. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çaktı diyorlar. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Yani namazsızlık insanı buraya kadar götürüyor. Ve Peygamber Efendimizin bir hadisine göre kıyamet günü kulun ilk önce sorulacak ameli namazı olacak. Arkadaşlar namaz baraj sorusudur onu geçebilirsem diğer iyiliklerine bakılacak. Sakın ha namaz kılmıyorum ama şu kadar sadaka veriyorum, şu kadar güler yüzlüyüm, şu kadar iyilik yapıyorum, hasta bakıyorum. Diğer amellerin namazın yerine geçeceğini zannetmeyin ya. Ama tabi Allah isterse hiç namaz kılmayanı da affeder. O ayrı. O ayrı. Fakat biz prosedürün bu olduğunu biliyoruz. Böyleyken Onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Yani kendilerine Kur'an okunduğu zaman böyle kaçıyorlar. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Bana insin kitap diyor. Hayır hayır onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır düşündükleri gibi değil şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Yani Cenab-ı Hak birinden sakınacaksan Allah'tan sakın diyor. Birinden korkacaksan Allah'tan kork. Birinden çekineceksen Allah'tan çekin. Ve bağışlamaya da en ehil olan odur. Peki ben bu sureden ne çıkarmışım arkadaşlar? Buradan 13 tane prensip çıkarmışım kendime. Bir, aktif bir şekilde insanlara akıbetlerini hatırlatarak uyar. Yani ahireti çok konuşmalıyız arkadaşlar. Cenneti, cehennemi, hesabı, mahşeri, dirişi çok konuşmamız Bizi bu dünyada bu kadar engel varken ahlaka, ibadete, doğruya, bu kadar engel varken o engelleri aşmak için... Savaşma gücü verecek olan şey ahiret bilgisidir. İki, Allah'ın en büyük olduğunu, çünkü bir dedi ya, Allah'ı tekbir et dedi. Allah'ın en büyük olduğunu, tüm gücün ona ait olduğunu hiç unutma. Devamlı tekrarla dilinde, e, Alak suresinde Bismillah geçmişte, burada da tekbir geçiyor. Allahu ekber, Allah en yücedir. Bu yüzden korkmuyoruz onun dışındakilerden. Bu yüzden ona güvenip bu yola giriyoruz. Bir şeyden çekinmiyoruz. Allah bu Ekber'i çok yani Her anlamda tertemiz yaşa. Vefiyâ bekefe tâfir. Elbiseni temiz tut. İki anlama geliyor arkadaşlar. Bir üstün başın temiz olsun anlamına. Bir de geçmişin temiz olsun. Yani insanlar sende kusur arayacaklar. Hiçbir kusur bulamasınlar. Her anlamda... Tertemiz yaşar. 4- Kötü sözden, ortamdan, işten, kişiden uzaklaş. Fethür dedi ya uzaklaş. 5- Rabbin için sabırlı. Birçok şeylere kötü sözler duyacaksın, kötü davranışlar, eleştiriler duyacaksın. Sabırlı ol. Hiçbir güzel işi erteleme. Kafirlerin yaptığı gibi son tarihleri görmezden gelme. Buraya not almışım. Ahiret eşittir bitiş düdüğü. Yani düdük çaldıktan sonra atılan gol geçerli oluyor mu futbolda? Bitti, maç bitti. Bundan sonra istersen 5 tane gol at. Geçerli olmuyor. O yüzden e, biz mesela kıyamete çok... Takı kızdır, kıyamet ne zaman kopacak, alametleri işte yaklaştı mı daha var mı, şöyle mi olacak, böyle mi olacak. Arkadaşlar hiç oraya kafa yormanıza gerek yok. Herkesin kendi ölümü kendisi için kıyamettir. Ben öldükten sonra kıyamet isterse milyon yıl sonra kopsun, benim amel defterim değişmeyecek yani. Ancak hayırlı bir iş bırakmışsam arkamda onlar hariçim. Yedi, mala mülke, Allah'ın verdiği imkanlara doymayan hırslı kişilere Allah'a havale etti. Bu en çok nerede bugün karşımıza çıkıyor arkadaşlar? Sosyal medyada. Seyhade. Şimdi mesela yıl sonu geliyor ya, herkes okuduğu kitapları paylaşıyor. Allah'ın 200 tane kitap okuyan var. Kardeşim ya günde bir tane, günde yani iki günde bir kitap okuman lazım senin bu kadar kitap okuman için. Hırs yani her konuda bir hırs, bir yarış, bir tüketim var. Çocuğuna uyguladığı faaliyetler, etkinlikler, aldığı oyuncaklar, kimisi yemek konusunda, kimisi okuma konusunda bir yarış. Bu hırslı kişilerden uzak durun. Arkadaşlar kendi ritminizi kaybetmeyin. Her zaman söylüyorum. Bu salonda bir kere daha söylediğimi hatırlıyorum. Yine tekrar edeceğim. Kıyamet günü birlikte dirilmek istemeyeceğiniz insanları takip etmeyin arkadaşlar. Kıyamet gününde birlikte dirilmek istiyor musun bu insanlar? O zaman onu takip etme. Adı üzerinde bak takipçi. Takipçi olduğu sürece onunla birlikte olacağız ve seni etkilemesine izin veriyorsun demektir. İkincisi Ölmek istemeyeceğin yere gitme. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil. Yani şurada ölmek istiyor musun? İstemiyorsun. O zaman oraya gitme. Sekiz. Sana vahye dayanan bir bilgi geldiğinde, yani sana birisi diyor ki sen böyle dedin ama bak Kur'an'da böyle bir ayet var ya da Peygamberimiz böyle demiş geldiğinde, Alçak gönüllülükle kabul et. Bak deminden birkaç kere geçti bu. Sakın hakka karşı kibirlenme. Dokuzuncusu, her işin sonunun nereye varacağını hep düşün. Şu andaki hazza değil, ahiretteki neticeye odaklan. On, bir gün içinde nerelere, hangi işlere dalıp gidiyorsun? Buna dikkat et. Onlar diyorlar ya, وَكُنَّا لَهُودُ مَا الْخَائِضِينَ havuzdan geliyor kelime. Havuzlara dalardık diyorlar. İnsanlar nereye dalıyorsa biz de oraya dalardık. Nerelere dalıyorsun? Nelerle vakit geçirdin? Bunlara dikkat et. 11 namaz cennetin anahtarıdır. Bunu unutma. 12 yoksullarla ilgilenmeyi atlama. 13 öğüt olmaya açık ol ki Kur'an sana kendisini aks. Arkadaşlar. Ve son olarak Fatiha Suresi. Fata, Fatiha Suresinin ne haline bilmeyen bir Müslüman düşünemiyoruz. Birazcık zekası olup da e, Fatiha Suresinin ne halini bilmemek düşünülemez. Çünkü arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. La salate illa bifatihatil kitabı. E, namaz ancak Fatiha ile geçerli olur. Yani Fatiha olmadığında namaz olmaz diyor Peygamberimiz. E, bu yüzden Mesela Hanefilere göre e, Arap olmayan yani okuduğu ayetleri anlamayan birinin hiç olmazsa Fatiha'nın mealini bilmesi vaciptir. Çünkü Fatiha'sız namaz olmaz dediği için Peygamberimiz. 7 ayet yani 7 küçük cümle ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi.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 Her işinde temel, ilkem merhamet olsun. Rahman ve Rahim, Besmele Fatiha'dan bir ayettir, öyle olduğu için. E, iki hedefin, bu hayattaki hedefin hamd makamıdır. Hamd makamı ne demek arkadaşlar? Hamd ile şükür arasında fark vardır. Şükür nimet karşısında yapılır, hamd her durumda yapılır. O yüzden mesela hastasınız, veya çok başınız ağrıyor, çok büyük üzüntünüz var, bir kaybınız olmuş, bir şey olmuş, bir kaza geçirmişsiniz. Nasılsın dediğinde şükürler olsun denmez aslında. Elhamdülillah denir. Çünkü elhamdülillah ne demektir biliyor musunuz? Allah beni zorluklarla sınasa da, beni mahrum etse de, sevdiklerimi alsa da, bana hastalık verse de ben ondan razıyım demektir. Çok yüce bir makamdır hamd mertebesi. O yüzden hedefin hamd mertebesi olsun. 3 çevreni terbiye eden. Çünkü Elhamdül Rabbil alemin, Errahma Allah sıfatlarını saydı ya. Çevreni terbiye eden, geliştiren, bir yerden alıp bir yere getiren kişi olmak istiyorsan, yani Rab isminin sana tecelli etmesini istiyorsan, övülecek niteliklere sahip olman İnsanlarda şükür duygusu uyandıran bir kişiye kişi olmaya bak. Yani insanlar seni tanıdıklarına şükretsinler. Sen insanlar için bir sevinç vesilesi olmaya bak. Bir şükür vesilesi olmaya bak. İyi ki bu insan benim öğretmenim olmuş. İyi ki sen benim annemsin. Yani çocuklarımıza öyle bir anne olalım ki ama bunu 5 yaşındayken söylerler, 15 yaşındayken, 25 yaşındayken. Yani dünyayı tanıdıkça da bize böyle söyleyecekleri bir anne olmak. Böyle tabii şey değil yani şer yolda değil, hak yolda. Dört, ahirete dünyadan değil, dünyaya ahiretten bak. Bu ne demek? Dünyaya ahiretten bakmak. Dünyadaki bütün işlere bunun ahiretteki sonucu ne diye düşünerek bak. Seçimlerini ona göre yap. Tercihlerini ona göre yap. Dostlarını ona göre seç. Her şeyi. Beş Allah'tan başkasına boyun eğme. Altı sırat mustakimde olanla olmayanı iyi ayır. Çünkü sırat mustakimde olanlarla beraber olmak istiyorsun ve yedi bu zor görev bunlar. Bu görevlerde en büyük yardımcı duadır. Bunları sırf aklınla, sırf becerilerinle, sırf ahlakınla başaramazsın. Allah'ın yardımını istemeye hep devam et demişleriz. Şimdi arkadaşlar işte benim bu surelerden çıkardıklarım bunlar daha detaylı kavram haritaları falan da var surelerle ilgili yaptığım ama size bugün... Dergi toplu bir şekilde çok mutluyum bu kadar sürede yetiştirebildiğim için. Çünkü genelde ben lafı uzatmaya çok eğilimliyimdir. Böyle detaylarda kaybolurum. O ana yolu bir türlü tamamlayamam. Ama bugün bir istisna oldu. Bu beş surede anlatılan bütün bu mesajları da 21 maddede toplamışım arkadaşlar. Tekrarları birleştirelim. Bir, okumaya yazmaya devam. İki, her işe Allah'ı anarak başla. Üç, öğrenmeye açık, ilim talibi bir kişi ol, kendini yeterli görme, haktan gelen bilgiye karşı kibirlenme. Dört, namaza hassasiyet göster. Secdeleri artırmaya bak. Yani farzları kılıyorsan kazaları, sünnetleri, kazaları, nafileleri hep böyle namaz konusunda. Her yıl bir öncekinden bir tık daha iyi ol yani. Hep yükseltmeye bak. Gece ibadetlerini ihmal etme, duaya ve namaza devam et. 5. Ahlaki ilkelere göre yaşama konusunda hiçbir kınamaya aldırma. Seni işte enayi diyebilirler, ezik diyebilirler. Mesela sabırlı insan genelde bugün nasıl görülüyor arkadaşlar? Ezik, ağzını kapatamadın. Bir lafta sen yapıştıramadın falan. Yani sustun mu sana öyle deyince falan diyebiliyorlar. Bunlara aldırma. Altı, inançsızların onayını kazanmak için eğilip bükülme. Beni onaylayacaklar, beni beğenecekler. Yani like için yaşama. Yedi, ahlaken düşük kişilerden. Özellikle de bunların mevki sahibi olanların. Mal ve mevki sahibi olanlarından uzak dur. Sekiz, fakir fukarayı sakın çevrenden uzaklaştırma. Hep bir elin, bir ayağın fakir fukarayla meşgul olsun. Sekizincisi buydu. Dokuz, gayb hakkında bilip bilmeden konuşma. Bilmiyorsan konuşma. On, insanlar seni öfkelendirse bile onlara karşı sorumluluklarını ihmal etme. Ev halkı mesela. Diyelim ki bir konuda fazla eleştirdiler, biraz kırıcı oldular. Öyle mi tamam yapmıyorum akşam yemeğini veya ne bileyim işte gelmiyorum sizin şu işinize deme yani. Küsmek arkadaşlar yetişkin davranışı değildir. Küsmek 5 yaş davranıştır. Bir insan küsüyorsa devamlı vardır böyle ihtiyarlar. Bilin ki biyolojik olarak 75 yaşında. Ama psikolojik olarak, karakter olarak 5 yaşındadır. Ee, öfkelenebilirsin. Kalk, abdest al, namaza dur. O da yetmedi, yürüyüşe çık, gel. Ondan sonra kaldığın yerden devam et. 11. Endişe ve üzüntü gibi duygularla yatağa sığınma. Tam tersine ibadetlerini artır. Yani bir üzüntün mü oldu? İbadeti artır. Bir korkun mu var? İbadetini artır. Kur'an'a yönel. 12 Allah'a tam olarak yönel. Ve Vetebettel ileyhi tebtila diye geçiyor Müzzemmil suresinde arkadaşlar. E, Betül ismi de buradan geliyor. Bu kökten geliyor. Başka her şeyle ilgisini arkaya atarak tam anlamıyla Allah'a yönelmek demek. Her şeyinde Allah'a yönel. 13 Kimseyle söz dalaşına girme, sataşanlardan güzelce uzaklaş. 14. Asla ameline güvenme, istifar etmeye devam et. 15. Zekat ve karz-ı hasen konusunda titiz ol. İnsanlar borç istediğinde ver. Benim de böyle, ben hem borç çok alan hem de ara sıra da borç veren biriyim arkadaşlar. Allah verdikçe işte dar, dara düştükçe falan. Öyle bir arkadaşım var. Bir gün mesaj attım ona. Dedim ki ya şu kadar paraya ihtiyacım var birkaç günlüğüne. Bana iki mislini göndermiş arkadaşlar. Söylediğim rakamın iki mislini göndermiş. Bu çok güzel bir şey. Bir insanın yani dedim ki ya niye böyle yapıyorsun? Hatta verme bana falan diyor. Geri gönder. Olmaz dedim. Böyle şey olur mu? Ben bir daha o zaman kimden isteyeceğim? Yani bir insanın ya bana şu kadar bir para lazım işte bir haftalığına dediğinde hemen bunu bir mesajla halledebilmesi kadar güzel bir şey var mı arkadaşlar? Yani böyle bir dostluk, böyle bir kardeşlik, böyle bir itimat. Ee, bu bakımdan zekata ve karz-ı hasene bir bütçemizin hep böyle olmasını tavsiye ederim size. Çok Allah'a yaklaştıran bir amel insanı. 16- Aktif bir şekilde insanlara akıbetlerini hatırlat. Yani çevrende ya cennet var, bak cehennem var, cennet kolay değil, Allah işte bu amele cennette şöyle bir şey vaat ediyor. Aman dikkat edin bak bu kibir insanı cehenneme götürür, kibirliler cennetin kokusunu bile alamayacak. Ya Bunları tabii hadislerde özellikle çok görürsünüz, Kur'an'dan ve hadislerden. Cennet ve cehenneme dair, hesaba dair, Allah'ın rızasını kazanmaya dair, dirilişe dair, kabir kabir hayatına dair öğrendiğimiz bilgileri hep birbirimize yeri geldikçe hatırlatmamız lazım arkadaşlar. Şu andaki hazza değil, ahiretteki neticeye odaklanmak için. On yedincisi Allah'ın en büyük olduğunu, tüm gücün ona ait olduğunu devamlı tekrarla kendini birisi sana, sana çok bir şey gelebilir, etkileyici gelebilir çok muktedir görünebilir gözüne her istediğini yapıyor diye düşünebilirsin Allah'ın en yüce olduğunu hiç kimsenin dünyada Allah'ın kudretine erişemeyeceğini kendine devamlı hatırladım 18. Rabbin için sabırlı ol 19. Sabır arkadaşlar insanların hatırına yapılırsa insanı hasta eder Katlanmaya dönüşür. Ee, sabır katlanmak değildir. Bir cümleyle hiç olmazsa temas edeyim. Sabır doğru olanı yaparken başımıza gelecek olanlara dayanmaktır. Bak şimdi. Mesela bir akraba toplantısına gittiniz. Ee, ne yapılıyor akraba toplantısında? Genelde orada olmayanın dedikodusu yapılıyor. Şimdi dedikodu yapılıyor. Ya ne yapayım şimdi işte şey çıkmasın. problem çıkmasın deyip sesinizi çıkarmamanız mı sabır? Yoksa arkadaşlar ya arkadaşlar biz zaten 40 yılda bir bir araya geliyoruz. Niye böyle bu anı Kendimiz için bizi mahvedecek, amellerimizi boşa gidirecek, üstelik de insanlar arasında bizi çirkin bir konuma indirecek böyle dedikodularla harcıyoruz. Gelin öyle yapmayalım, işte şöyle yapalım dediniz. Ondan sonra sen git istemiyorsan sen dinleme dediler. Tamam dediniz, gittiniz mutfağa bulaşıkları yıkamaya, işte ne başka şeyler yapmaya gittiniz. Bunu göze alabilmektir sabır. Sabır arkadaşlar ilkesiz bir şekilde her yapılana sesini çıkarmamak demek değildir. On dokuzuncusu hiçbir güzel işi erteleme çünkü son tarihin ne zaman geleceği belirsiz. Her an bitiş düdüğü bizim hayatımız için çalabilir. Yirmincisi mala, mülke Allah'ın verdiği imkanlara doymayan hırslı kişilerden uzak dur. Onları Allah'a havale et. Ve son olarak Allah'tan başkasına asla kulluk etme. Kimseyi kendi gözünde tanrılaştırma, aşırı yüceltme diye böyle bir özet çıkarmışım. Peygamber Efendimizin daha yolu başındayken Cenab-ı Hak tarafından bu peygamberlik görevine nasıl her boyutuyla arkadaşlar zihnen, kalben, ahlaken, Sosyal ilişkiler bakımından nasıl hazırlandığını, nasıl hiçbir boşluk bırakılmadan neyi ne yapacak, kime nasıl davranacak, kendisine kötü muamele yapıldığında nasıl karşılık verecek, peki dayanma gücünü nereden alacak, nasıl dayanabilecek bu kadar e eziyetlere, bunların hepsinin anlatıldığı suredir bu beş sure. E Valla kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar, bunu için. <gülüyor> kez, ilk kez yani bir toplantıda bu beş sureyi bir arada anlatabildim. Çok şükür. Sorularınız varsa bir beş dakikam var. Yani dörtte buradan çıkacağım. Ee, soru var mı? Şöyle bir iki tane soru belki alabiliriz. buyurun. Ee, bu